sebe 34 34 sohbet 51 51 ayetten itibaren unzu bill ve unzu bill unzu billhimine şeytanraccim Bismillarahman Rahim Rabbi Şahli sadri ve yesirliği Emri vehül ukkteden milli sani yefkahu tavli Rabbi yessir ve la tu'assir, rabbi temmin bil hayr. Ve kul rabbi atkhilni mutqale sıtkun ve ahrijni muhraca sıtkun ve ec'al li min ledunke sultanen nasira. Ve la al Kur'an li zikr fehal min mutaddakir. Subhaneke la ilme illa ma 'allamtana innake antal alimul hakim. Esselatu esselamu aleike ya Rasulullah. Esselatu esselamu aleike ya Habib Allah. Esselatu esselamu aleike ya Seyyid al-üvallin ve al-ahhirin. Ve alhamdulillahi Rabbi al Evet arkadaşlar geçen haftaki ses kaydındaki bozukluk dolayısıyla e, bu sohbeti yeniliyoruz. Bir de ee, konu da önemli bazı arkadaşlar aradı beni bu hafta içerisinde bu konuyu bir daha tekrarlarsak çok güzel e, olur dedi hem de konunun önemine binaen bu sohbete tekrar yapacağız birebir aynısı olmayacak bir iki şey daha e, ilave edeceğiz inşallah şimdi e, 50. ayet bir, e, bir önceki dersin ayeti neydi? diye e, bitiyordu Bakın dikkat edin e, 51'de e, min mekaninin karib diye bitiyor. Sonra da iki tane ba'id var uzak manasında 52 52'de min mekanin ba'id tekrar 53'de de min mekanin ba'id diye. Yani Rabbim iki kez karib yakın manasında e, karibi kullanmış iki kez de ba'idi kullanmış. Burada 50. ayetle 51'lere bir geçiş var yani 51, 52, 53, 54 mana bakımından bütün ama biliyoruz ki diğer derslerden Kur'an'da bir surede alakasız gibi gözükse de bir ayet diğerine bağlanırken bağlam denilen e, siyak sebak denilen bir anlam bütünlüğü içerisinde bağlanıyor kesinlikle ayrı değil e, bunu unutmayalım. Şimdi e, ne diyordu yukarıda? De ki gol eğer ben saparsam, dalalete düşersem ancak kendi nefsim üzerine, kendi nefsim adına düşmüş olurum. Eğer de hidayet üzerinde bulunursam bu benim Rabbimin bana vahyi iledir. İnnehu semiyum karib. Buna ne demiştik? İnnehu semiyun karib'e. Ee, yukarıdaki... E, nefis ifadesine bağlayarak e, sapma durumunda insanın iç sesleri olacağını, düşünceleri olacağını, e, kişi içindeki negatif ve pozitif sesleri dinleyerek bir karara vardığını irade ve bu sesleri de Rabbimin yani kişinin derinlerinin derinlerini bilmesi haseviyle Allah'ın çok iyi duyduğunu semi, işiten demek fakat işiten de yetmiyor. Bakın karıyıp diye sıfatla gelmiş yakın bir şekilde. Hani ben size şah damarınızdan daha yakınım konusuyla alakalı olarak burada karıyıp gelmiş yakınım. Şimdi devamında Peygamber Efendimiz sallallahu ve selleme bir sahneyle ilgili bilgi veriyor Rabbim. Ve lev lev keşke manasına geliyor burada. Ah keşke bir görsen velev tera. Ne zaman? İzfezi'u. Onların telaşa kapıldıklarını panikledikleri günümüz anlamıyla vakit, şaşkınlık içerisinde bocaladıkları zaman onları bir görsen. Felafet. Kaçış yok, çıkış yok, geri dönüş yok. Hani İngilizcede Noah Exit gibi. Çıkış yok. Ukhizu burada ehazza fiilinin meçhulü gelmiş edilgen yani yakalanmışlardır sistem tarafından sistemin unsurları tarafından yakalanmışlardır. Bu polisin bir suçluyu yakalamasına da aynı fiil kullanıyor ehaze. Yakayı ele vermek, tutmak, tutuklanmak, gözaltına alınmak gibi manalar da var burada. Nereden min mekanin qarib yakın bir mekanda. Şimdi burada yakın mekanı ne olarak açıklamıştık? Yakınlık, uzaklık e, Allah'a göre. Yani aslında insana göre burada. Fakat yakınlık Allah'a olması gerektiği için Allah'ın e, Allah zatına yakın olan duruma yakın, edna olan, aşağı olan, uzak olan dünyaya da mekanin baid, uzak mekan deniyor. Şimdi Allah... Ee, vasidir Allah e, bütün e, mekanlarda muhittir Allah'a mekan isnadı olmaz fakat e, bir ulviyet söz konusu olduğunda zatına yakınlık ses konusu olduğunda böyle ifade kullanılır mesela arşı ala diyoruz değil mi Ala yukarıda manasında. Subhane Rabbiyal Ala diyoruz. Ala yukarı manasında. Peki arş e, Allahu Teala'nın süpanlığına e, biz mekan tayin edemeyiz. Yüzünü nereye çevirirsen çevir onda. Fakat ulviyet açısından, yükseklik açısından, uluhiyet açısından böyle bir e, yakınlık uzaklık var. Bunu da şöyle yapmıştık. Mesela yargıçlar daha yukarıda oturuyorlar değil mi? Hani bir şeyin ortamında. Bir şeyi temsili, temsil ediyorlar. Genel müdür odaları genellikle yukarıda. E, bu anlamda düşünmenizde fayda var. Yakınlığı, uzaklığı da o şekilde e, anlamakta e, fayda var. Bu e, telaşa düştükleri vakti e, ne demiştik? Bir ölüm anı, diğeri ölüm anından sonra gerçekleşenler Üçüncüsü de ahiret. ikinci sura e, üfürülmesi olarak şey yaptık. Yani bizim ahiret dediğimiz sahneler. Ahiret ne demek? Evet sonu. Ee, hani ahir ömrümde e, deniyor. Aynı zamanda, ahir zaman deniyor. Yani sonrası. Yani şu an yaşadığımız an, ele an deniyor ona. Geçmişe mazi deniyor gelecekle ilgili ifadelerde de artık ahir. Yani aslında ahirin bir anlamı ötesi manasına da geliyor. Hem Türkçe'de öteki dünya diyoruz ya hem öteki hem zaman olarak da sonrası manasına geliyor. E, buradaki ifadesiyle de ölüm anı mesela çok sıcak şey yani diğer manalar da var yani ahirette de bu şey var ama ölüm anındaki o telaş çok o, vurucu telaşa düşüyorlar. Neden? O zamana kadar e, iman etmeden yaşamışlar ya da iman ettikleri gibi yaşayamamışlar. İkisi de aynı şey aslında. Neden? Üzerleri örtülüyor. Buna ne deniyordu? Ne fiili deniyordu? Kefere fiili. Yani kafir olmak inkar etmek manasında değil. Ee, yani Allah'ı reddetmek manasında değil. Bile bile onun üzerine örterek hem inançsal açıdan hem de yaşantı açısından o şekilde yaşamak demek. İşte bir şekilde ahiret sanki yokmuş gibi yaşanıldığında, perdeler kalktığında, ilk perdelerin kalkması ölüm anındaki, daha ölmedi. O başlangıç halindeki sahneler başlayınca işte telaş başlıyor. Bunlar resmediliyor. Hani geçen hafta da söylemiştik, o e, ölüm melekleri diyor. Onların sırtlarına vura vura canlarını aldıklarında onların durumlarını bir görsen diyor. Başka ayetlere ne diyordu? E, can boğaza dayanmıştır diyor. E, biz ona da yakınız e, fakat siz göremezsiniz diyor. Rabbim o anda onun için artık gaybı olmayan, bizim için gayb olan şeyleri anlatıyor. İşte o anlarda kişiler telaşa düşüyorlar. Ee, ve e, kaçış bulamıyorlar. Yakın bir yerde yakalanmayı da ve bir sonraki arka, e, ayette de mekanin bayit derken uzak bir e, mekandan e, imanı nasıl elde edeceklerken de şunu şey yapmıştık. Zaman algısı arkadaşlar e, biliyorsunuz izafi. İzafi ne demek? E, şartlara göre değişen e, manasında. Ve Kişilere ve şartlara göre değişiyor. Mesela bunu hani okulda öğretirken bize ya da bu bilim programlarından izlemişsinizdir. Hız arttıkça zaman yavaşlıyor. Evet. Mesela uzay gemisine binip de çok yüksek bir süratle yolculuk eden bir kimse daha az yaşlanıyor. Mesela o anda naklen yayın bir görüşme olsa yeryüzündeki tanıdıklarıyla aradaki yaş farkı artıyor. Yani dünyada olanlar daha yavaş bir e, hızda yaşayanlar daha çabuk e, yaşlanırlarken o daha e, az yaşlanıyor. Işık hızını e, Einstein e, ulaşılabilecek son nokta olarak söylüyor doğru değil. Ben bunu bir fizik e, hocasıyla konuştum. Işık e, hızı da geçilebilir. Zaten onunla ilgili teoriler var. Fakat onun teorisine göre e, yani şu an üzerinde hesap yapılarak değerlendirilen şeylere göre ışık hızı son nokta. Bir kişi ışık hızına ge geçtiği zaman zaten kütlesi kalmıyor. E, enerjiye dönüşüyor. E eşittir mc kareden. Işık e, hızına hani şu anki bilgilerle ula ulaşmak mümkün değil desek bile ışık hızına yaşla yaklaşan bir kimse... Neredeyse zaman onun için durma noktasına geliyor. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Ee, ölüm anında da işte böyle şeyler olacak ya da ahirete başka bir boyuta geçildiğinde zaman algısı komple değişecek. Bir de mekan algısı komple değişecek. Hani geçen hafta bir örnek verdik hatırlıyor musunuz? Kişi trende, trenle, trenle beraber, trenindeki kişilerle beraber gitmesi şu anki zaman algısı yaşantısı. Fakat istasyonda onu alıyorlar. O olduğu yerde duruyor. Bakın o bir yere gitmiyor. Ama tren ve içindekiler ondan uzaklaşıyor. İşte diyorlar ki öldüğünde öyle olacak. Yani kişiler ve mekan sizden uzaklaşacak. Siz olduğunuz yerde kalacaksınız. Yavaşlamış ha? olacağız. Efendim? Yani yavaşlamış olacağız. Yani evet. Siz yani şöyle... Ee, doğru bir anlamda yavaşlamış olacaksınız ee, zaman algısı değişecek mekan algısı da değişecek ee, o örnek benim çok etkilemişti geçen hafta anlattım biraz daha vurgulu anlatayım hani o plak örneğini vermiştim bak bunu anlarsanız çok şey anlarsınız zaman ve dehre şu anki e Bizim algılayamadığımız, içinde olduğumuz, yaşadığımız için algılayamadığımız zaman algısını çok güzel anlarsınız. O zaman yakın bir mekan, uzak bir mekana daha iyi şey yaparsınız inşallah. Hani eski plaklar var, taş plaklar, <gülüyor> iğnesi var. İğnesi plağa değiyor ve ses kaydı oluyor. Bunun ses kaydı değil de yaşam kaydı olduğunu düşünün. Şu an biz o iğnenin değdiği yerdeyiz. Ve bizim şu anki yaşam kaydımız kaydediliyor aslında birçok değişken var entropi deniyor buna ilgilenenler söylüyorum o trilyonlarca değişkenden olasılıktan sadece biri oluyor ve biz şu an an denilen yaşam kaydı geçiliyor plağı düşünün bir iğne var kayıt yapıyor nasıl plakta bir sürü çizgi var değil mi evet. toplasanız e, metreler edecek bir ses kaydı var e, fakat plak bir bütün siz o iğnenin geçtiği o çizgiden yoldan ne bir öne ne bir arkaya geçemiyorsunuz şu an içerisinde. Fakat öldüğünüzde ne oluyor biliyor musunuz? O iğne kayıt yapan iğne yukarı kalkıyor. Siz de o iğne ile beraber yukarı kalktığınızı düşünün. Gördüğünüz ne? Plak. Ama nasıl bir plak? Yaşamın bütünü yani doğduğunuz andan Hı. itibaren bütün yaşadıklarınız size şamatik olarak gözüküyor. Hepsi kaydı geçmiş. Kaydı geçmiş olarak. İşte Peygamberimiz Efendimiz ne diyor? Ölüm bir pardon dünya bir andır diyor ya bu an. Peki ama bunu bu an anlayamıyoruz. Neden? Üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz şu an. Öldüğümüz zaman başka bir boyuta başka bir idrak boyutuna geçtiğimizde onu bütün olarak göreceğiz. İşte e, plağın kaydolduğu şu anki an uzak mekan, iğnenin çıktığı artık e, şu an bize göre gayb, o an şehadet olacak şahit olduğumuz için. O alemde yakın alem oluyor. Neden? Allah'i ortam artık orası. Şu an imtihan dünyası, e, daha evvel verdiğimiz sözü nerede olduğunu biliyorsunuz. Ve cahil ve zalim olarak yüklendiğimiz emaneti, hatırlıyor musunuz Ahzab'daki derslere? Hani insan emaneti yüklendi biz onu biz e, dağlara, e, yere e, ve dağlara, dağlara, semaya, arıza teklif ettik de onlar çekildiler. Fakat insan yüklendi o emaneti. O nedir? Cahildir, zalimdir. Geçen gün bir video izledim orada yani diyor bana mı sordular diyor gelirken diyor hani benim ne sorumluluğum var da diyor Allah beni cennete cehenneme atacak diyor. Ya bunun cevabı işte Kur'an'da gizli. O bir Araf suresi 172'de işte bu emanet e, ayetinde var. Arkadaşlar biz hatırlamıyoruz ama biz onu yüklendik tamam o emanetiler bize dedik. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Daha dün rüyada ne gördünüzü hatırlamıyorsunuz. O bilinçaltı. Bu alt bilinç. Derinlerin derileri. Nasıl hatırlayacaksınız? Ama ahirete geçince, işte burada onu anlatıyor. Her şey hatırlanacak. Siz hiçbir ayette şöyle bir şey duydunuz mu? Aman Rabbi, yani e, niye böyle yapıyorsun? Allah'a bir suçlama falan gördünüz mü? Eyvah biz şimdi ne yapacağız? Aman bizi geri döndür de şöyle şöyle amel işleyelim. Neden? Hatırlanacak. El Esneclisi'nde verdiğimiz söz ve o emanet denilen şeyi yüklerken o an hatırlanacak. İşte Kur'an'ın faydası ne? Kur'an bize bunu hatırlatıyor. İz diye başlıyor zaten o ayetlere. Hatırla diye başlıyor. Yani hatırlamıyorsun ama ben sana hatırlatıyorum diye başlıyor. E işte Kur'an şifa ve rahmet değil mi işte? En büyük hidayet değil mi? Sadece yüzünden okuduğumuzdaki yüzüne dokunmak bile şereftir bir Müslüman için. Bunları biz nasıl idrak edeceğiz? Halbuki Kur'an bize gösteriyor. Bakın böyle bir şeyler oldu. Hatırlamıyorsunuz ama oldu. Adem'in zürriyetin sırtındaydınız. Zürriyetleri olarak çıkardınız. Ben şöyle şöyle sorduğumda şöyle cevap verdiniz. Dünyaya geldiğimizde de gönderilmişde de aynen sana kulluk etmeye devam edecektiniz. Ama ben size unutturdum. Neden unutturuldu? İmtihan imtihanda kitabı açıyor musunuz önünüze? açamıyorsun Açamıyorsun. Kopya olur. Herkes aynı şartlarda. Herkes o an e, zihnindeki kapasitesindekini yapıyor. Ama hadi zil çaldığında kağıtları verin doldu dendiğinde herkes o yaptığıyla muhatap olacak. Ve işte orada söz verdiğiyle e, evet. kendine verilenlerle ne yapıldığı ortaya çıkacak. İşte Galio amenna dediğinde kişi bunları İdrak ediyor, yaşıyor. Diyor ki ve en lehum tenafüş. Artık ona ulaşmak nerede? Neye ulaşmak? İman ettiği şeye. Oradaki ve galü amenna bihi diyor ya Bekir Bey. Oradaki bihideki hi nereye gidiyor? Evet, birinci derecede Allah'a, Allah'a iman ettik. İkinci derecede Resulullah'a sallallahu aleyhi ve e. Çünkü hani o indirildiği zamandaki şartları düşünün. Üçüncüsü de yukarıda, e, yukarıda ve cael hak diyor ya, bu hak hatırlıyor musunuz bir sistemde, Yani hakla ilgili birçok şey vardı. Meğersef Allah'ın yarattığı bu sistemin hak olduğunu... Kişilerin kendi kafalarında oluşturdukları sistemin ise ne, her ne kadar dünyada iyi de gözükse de bunun batıl olduğunu. Ve aynı zamanda da geçer bunu özellikle vurgulamıştır. Sebe suresinin başında bahsedilen ahiret sahnelerinin hak olduğuna buna ne yaptılar? İman ettiler. Ama diyor ki Rabbim... E, Ve enâ... Nerede demekmiş o ene Pardon enne Lehüm... Onlar için tenafüş... Ona ulaşabilme, erişebilme imkanı nerede? Yok yani. Nasıl olacak? Madde Nereden? Min mekanin bayit. Artık onlar e, eski bulundukları yerden uzaklaşmışlardı. Ve kat 53 e geliyoruz. Ve kat keferu. E, bu keferu e, fiili mazı yani geçmiş zaman kalıbı. Örttüler, inkar ettiler, başına kad gelince e, mışlardı anlamına geliyor. Hani Türkçedeki hikayeyle zaman var ya, hikayede geçmiş zaman deniyor, mişle oluyor. Yani kad keferu, inkar etmişlerdi, örtmüşlerdi. Bak zaten bu hikaye geldiği için sahnelerin ahirette geçtiğinin göstergesi bu zaten. Ee, bi ile gelir bu bi e, edatıyla gelir keferu buy inkar etmişlerle amene bi'nin biraz zıttı min kablu daha evvelden de yani dünyayı ahiretten önceki zamanı söylüyor ve yakzifune bil gaybi min mekanin bayit burası benim çok hoşuma gidiyor geçen hafta vurgulamamışız o yüzden güzel olmuş. Mekanın bayitten. Yani uzak bir mekandan da gayba gazafe fiiliyle yapılan şeyi yapıyorlardı. Yani tahmin yürütülerde çok hafif kalır. Bakın bu fiiller nerede geçti hatırlıyor musunuz? Yan sayfada 48. ayete bakın. Sonunda sayfanın sonunda. U'l-inni <gülüyor> Rabbi Yakfizu zifu bil hakkı Uldeki inne Rabbi şüphesiz benim Rabbim yakfizu bil hakkı e, Hakkı yukarıdan aşağı doğru atar manasında bu. bu şimdi e, bu fiil e, anlaşılması zor bir fiil olduğu için değişik değişik şeyde kullanıyor. O yeşil şeyde ne yazıyor? Eee <gülüyor> Asr yayınının bir meali var. Deki gerçekten Rabbim hakkı ortaya koyar. Bu ortaya koyar da çok hafif bir ifade. Bu neymiş biliyor musunuz? Bu yardım fiili çok araştırdım yardım, ben. Yardım, yardım, yardım. E, yukarıdan aşağıya doğru bir şeyi atmak. Atmak manasına geliyor. Bak indirmek değil. Nezele indir, pardon, enzele indirmek. Evet. Fakat zifu fırlatacak şekilde atmak. Çok... E, şimdi Allah'tan olduğunda yani hani ve kul cahel hakkı ve zeh kalbatı diyor ya hakkı getiriyor Rabbim ama o getirmesi yumuşak bir şekilde değil darbeyle başlarına çarpar şekilde. Şu an ayeti hatırlamıyorum biz hakkı onların dimağına atarız da fırlatırız da onların dimaları beyinleri parçalanır diyordu. Yani öyle bir ortaya koyuş, öyle bir atış. İşte bu gasefe ile ifade ediliyor. Fakat bu 48. ayetteki Allah fail burada. Allah atıyor, fırlatıyor. Fakat 53'te fail kim? Evet, inkarcılar onu atıyorlar. E şimdi nasıl olacak bu? Ama neye atıyorlar? ne? bil gaybi yani gayb konusunda atıp tutuyorlar. Gayba taş atıyorlar. Şimdi Allahu Teala imtihan dünyasıyla burada. Her şeye şahit. Ama her şeye de kadir. Ama her şeye de hem halim hem sabır sahibi. Ses çıkarmıyor. Halim esmasıyla, sabır esmasıyla. Yani diyor eğer biz diyor yaptıkları şey yüzünden diyor bütün mahlukatı cezalandıracak olsaydı peşin peşin cezalandıracak olsa yeryüzünde hiçbir şey kalmazdı debelenen diyor. Ses çıkarmıyor. Ama insanlar ne yapıyor biliyor musun? Ee, o hani e, hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyorlar da rahat rahat. O gay konusunda atıp tutuyorlar. Bunu biz de yapıyoruz arkadaşlar. Yani gayba malik değiliz hiçbir ayet ve sünnet ve ilimle de desteğimiz yok hadi canım bu şöyle mi olurmuş böyle olurmuş diye yapıyoruz bakın gayb konusunda konuşabilirsin ama nasıl konuşabiliyorsun? ehliyetinle konuşursun mihenk taşında konuşursun Kur'an-ı Kerim var sahih hadisler var Zaten hadisler sahihtir de rivayet zinciri açısından söylüyorum. E, i̇lim var, Allah'ın ilmi var. Ayağını sağlam basacak değerler var. Bunlarla olduğunda gay konusunda fikir yürütebilirsin. Zaten Allahu Teala tefekkür etmeni istiyor. Tebaarke suresinde ne var? Hadi diyor bir çatlak bulabilirsin. Bak göe diyor. Yani davet ediyor seni akıl kullanmaya, tefekkür etmeye, Kur'an hakkında tedebbür etmeye ve tederrüs etmeye ve tezekkür etmeye. Görür müsünüz ne kadar fiil var bununla ilgili? Davet ediyor Rabb'e ama niyetinin saadesi olacak. Yani Allah'ın sistemini doğru anlayıp doğru yaşama gayretinde bunları yapacaksınız. Ama bunun dışında hiçbir bilgiye dayanmaksızın bir de kötü niyetle gayb hakkında atıp tuttuğunuzda Kayhan Bey'in dediği gibi palavra atmış oluyorsunuz. Bir de suçlamış oluyorsunuz. İşte Allahü Teala diyor ki, o yaşarken diyor, size hiçbir müdahale yokken diyor, atıp tutuyordunuz, taş atıyordunuz diyor, suçlamalar yapıyordunuz diyor, uzak bir mekanda. Kur'an ayetlerini tevil ederler diyor ya. Ağzını gebederler de şey, evet. şey. İşte bu müteşabi ayetler müteşabi konusunda ediyoruz. da kalplerinde zeygun olanlar diyor. Eğrilik mükenler diyor. Eğrik. Müteşabi hakkında diyor. Tevil ederler diyor. Yani müteşabi ayetleri yorumlamayın değil orada. Bakın yanlış anlaşılmasın. Fakat orada şart koymuşlar. ulu bihim zeygun diyor. Kalplerinde eğrilik olanlar. Yani inkârcılar... Ya ben birçok kimse tanıyorum ya da sizin çevrenizde vardır. İmanla, e, dinle şeyle alakası yok. Fakat Kur'an konusunda inanılmaz bilgili. Dini konular şeyinde acayip bilgili. Onu niye yapıyor biliyor musunuz bir kısma? E, size ispat açısından ben daha bilgiliyim. Kibir var ve orada e, size karşı üstün gelme gayreti var. Fakat Allahu Teala'nın istediği Kur'an'a yaklaşma zikir. Yani öğüt almak, Allah'ı hatırlamak almak, öğüt almak Anne, hani duasını okuyoruz da e, biz bu Kur'an'ı elbette çok çok kolaylaştırık ve lakad zeyyen ve lakad yesternel kur'aneli zikr ama zikir için kolaylaştık fehelmin müddekir nerede öğüt alan, nerede yaşantısına geçecek olan, nerede bunu tezekkür edecek olan böyle olduğunuzda e, gayb hakkında ya da ayetler hakkında düşünebilirsiniz ki Allah'ın daveti var burada, desteği var, teşviki var ama ve lakin, buradaki fail kim diye sorduğumda ne dediniz? inkarcılar dediniz. İşte inkarcılara orada yaptıklarını gösteriyor. Ve gazafe fiiliyle gösteriyor. Rabbim yak, yak, e, yak zifu bil hak diyor. Ben hakkı atarım diyor. Onlar da diyor gayba atarlar. Nereden? Uzak mekandan. Yani bulunduk yerden fırlatıyorlar. Bir şey yokmuş gibi. Meydanı boş buluyorlar. Ha çok güzel. Meydanı boş buluyorlar yapıyorlar. Ama ne diyordu 51'in başında? velevtera Ah oh, onların bir görsem. is fezi'u. Biz de aynı şekilde arkadaşlar. Ben bir prensibim var. E, hep Kur'an'da şunu yapıyoruz. Bir ayette e, kafir dendiği zaman, müşrik dendiği zaman, münafık dendiği zaman, mücrim dendiği zaman önce tabii ki Allahu Teala'nın özellikle işaret ettiği kesimi anlayacağız. Ama aynı zamanda sübhan olmadığımız için, eksiksiz olmadığımız için biz değil mi? Biz de kendimize biraz getirmemiz gerekiyor bunu. Yoksa Kur'an bize inmemiş olur. O yüzden biz de acaba gayb konusunda böyle atıp tutuyor muyuz? Hadi canım öyle şeyler olur mu falan diyor muyuz diye biraz da öz eleştiri yapmakta e, fayda var. Evet. 54'e gelelim yavaş yavaş. Bu çok önemli ayet. Rabbim bu finali müthiş yapmış. Ve hı ile set çekilmiş, perde çekilmiş, araya engel konmuş anlamına geliyor. Bu fiil hangisiydi Bekir Bey? Fiilin aslı havele hale fiili Ortada vav wow harfi var. Buna illet fiili deniyor. İllet harfi deniyor affedersiniz. Ecve fiil deniliyor buna. Kale, kâne der gibi. Biraz böyle teknik gibi oluyor ama Arapça şeyleri de sizi ısındırmak istiyorum. Hoşunuza gidecek. Hale fiilinin meçhulü bu. Yani edilgene. Mesela kitabı yazdım, kitap yazıldı gibi. Kitabı okudum, kitap okundu gibi. Çocuk dövüldü gibi. Yani bunlara ne deniyor? Edilgen fiil geliyor. Meçhul fiil deniyor. Burada da set çekildi anlamında var. Bu şey var. Nuh Aleyhisselam'la oğlu var ya. Nuh Aleyhisselam davet ediyor oğlunu. Yok diyor ben kaçarım kurtarırım diyor. Yukarıda çıkarım. Sel bana bir şey yapmaz diyor. Fakat diyor onların aralarına dalga girdi diyor. İşte bu hale fiiliyle söyleniyor. Araya bir şey girmesi, dalgana girmesi. Bir ayette de kişi Allah kişi ile kalbi arasına girer diyor. İşte bu girer de de hale fiili var. Set çekildi e, manası var burada. Set çekildi ne ile ne arasına çekildi? Beinehum onlarla ve beinema yeştehun onlar ile iştah duydukları şeyler arasına ne yapılmış? Evet. E, perde, e, set çekilmiş. Bu nerede oldu? Ölüm, ne oldu? Ölüm anında evet. evet. Arkadaşlar bundan çok etkilenmişler. Yani birkaç kişiyle sohbet ediyoruz. İşte bu Berzah denilen olayın ilk aşaması. Şimdi o Rahman suresinde iki denizin karışmaması olayında ne vardı? İki deniz birbirine karışmıyor diyor işte kaptan kustunu olayında. Ya bir tatlı su var, bir de tuzlu su var. Ya arada bir şey var mıdır? Ee, mekanik bir engel var mı? Yok. yok. Ama bir şekilde bir engel var. İşte ona berzah deniyor. Bir şeyin, bir ortamın, bir ortamına karışmasını engelleyen perdeye göremediğimiz perdeye ne deniyor? Berzah deniyor. İşte manevi bir şey o. Geçiş yok. Ee, işte set çekildi derken de bu var. Yani kişiyi düşünün hepimizin bir yakını ölmüştür. Ölüyor değil mi ortamda? Fakat ölüm yok olmuyor yani. Başka bir boyuta geçiyor. Seninle onun arasında bir berzah var. Şimdi onun idrakının da olduğunu düşün. Yani elini kaldırmaya bir şey ama bilinç olarak farklı bir bilince geçiyor. İşte kafayı yiyor insanlar orada eğer kendilerini hazır etmelerse. Bakıyorlar mekanda e, var ama ulaşamıyor, sesini ulaşamıyor, melekleri görüyor, farklı bir teknolojik ortamı görüyor, başkaları e, sapıtıyor. Bu ne? İşte arada berzah denilen bir engel var. Birinci engel bu. ikinci engel Kar kabre konuluyor ya evet. bakın kabir ile ilgili sağlam yazıları okuyor. Çok şaşıracaksınız. Kabire gömüldükten sonra da Rabbim öyle bir mekanizma murat etmiş. Toprak cesette nefis dünyada kalıyor. Toprak cesette kalıyor. Saat 18. Diğer bilinç ruh. berzah ruh berzah denilen bir aleme gidiyor. Bir şekilde bekleme odası gibi. Niye oraya berzah denmiş? Orada da bir engel var. Yani oraya da giriş ve çıkış tahtit. Nereye kadar o? İkinci sure öfürülünceye kadar. Orada bekleniyor ruh. Bir de orada astral beden. Astral beden ne biliyor musunuz? Rüyada gezip dolaşmıyor musunuz? Bir bedeniniz yok mu? İşte ona astral beden deniyor. Yani bilince verilen bir beden yani bizim şu bedenimiz dünya bedeni ceset deniyor buna e, nefsin bir bedeni var cennette olacak bir beden bir de kabir aleminde astral beden denilen oradaki bilince yüklenmiş e, bizim göremediğimiz bir astral beden var o astral bedenle de orada bir yaşantı var işte ona da berzah deniyor berzah alemi deniyor ona. Bir de ondan bahsediyor işte burada. Ama neyle ne... Bak ölüm anında dedi ee, Fahri Bey. Şöyle hani geçen, hep geçen hafta, geçen hafta diyoruz tekrar olduğu için. E, İmam-ı Gazali'nin kitabında okumuştum. O çok hoşuma gitmişti. Çok etkilenmiştim onu paylaşıyorum. Kişinin ölüm acısından bir şey de en büyük etken de dünyadayken sevdikleriyle, sahip olduklarıyla o bağı çok kuvvetlendirmesi çok seviyorsa zor evet Ölürken o çok sevdiği, iştah duyarak çok sevdiği şeylerle o bağın kopması inanılmaz acı veriyormuş ona. Ayrılık acısı deniyor ya bak acı. Ayrılık niye acı ile ifade edilmiş? Acı ya işte şey uzaklaştığı için. İşte Rabbim burada diyor ki iştah duymayın diyor. sevilecek tek şey Allah'tır ve Allah'ın sevdikleridir. Bunun dışında dünya olarak sevdiğiniz her şey sizin hem bu dünyadayken sizin ilahınız putunuz olma tehlikesi olur Allah korusun. Hem de ölüm anında işte size böyle acı verir. Aranıza da mecbur o engel konacak yani ayrılacaksınız bir şekilde. Bir Yakın olarak Allah'a karib olarak gitmek var. Bak karib diyor. Yakın olduğu zaman kime yakın olacaksınız? Allah. Ama siz bu dünyada imtihandasınız. Bu dünyada onu yakın olarak görmezseniz, ona yakın olma gayretinde olmazsanız bu <gülüyor> e, ahirette nasıl olacak? <gülüyor> Hazreti Ali olması lazım bir sözü var. Kişi bu dünyada diyor Allah'la ne kadar müşerref olursa evet, tamam. ahirette de onunla karşı şey olacak. Ne kadar seviyorsa o kadar orada da sevgisine layık like Yani plak var ya arkadaşlar şu an iğne kayıt yapıyor. O bir şekilde o kayıt bittiğinde ne yaptıysan o. Sonra ne deniyordu? İkra Kitabek. Dün Bekir Olur. Bey söyledi o İkra Kitabek'i ben bir akşama kadar kendime gelemedim. Oku bakalım kitabını. Yani senin yazdığın defter aslında o. Arkadaşların öyle dedi. Bitince kitap oluyor. Sen yazıyorsun. Yani eline kalem veriliyor. Allah'ın e, kader inancı iste, şeyinde, Allah'ın kontrolünde, yani Allah'ın kuralları geçerlisinde sen cüz'i iradeni kullanarak tercihlerini yapıyorsun. Mesela yani işte burada Allah'ı mı daha çok seveceksin, Allah'ın yarattıkları mı daha çok seveceksin? İşte bunun gibi şeylerle ne yapıyorsan. Bunu değerlendireceksin. Bu sohbet biraz ağır oluyor kusura bakmayın ama Sebe suresi bunları anlatıyor. o da torbası olmuyor mu? E, Tabi işte kitabın oluyor senin. Güzel. Yani kitabın mesela o pilavı veriyorlar sana. İkra kitabı. Er. Ya şimdi bakın 1400 yıl evvel yaşayan kişiler var ya belki hayatlarında kitap bile görmediler. Kur'an ayetleri neyin üzerine yazıldı? Derilerin. Derilerin develerin leğen kemiği var ya onun üzerine yazılmış arkadaşlar yani e, hani o biz rahat çöplere atıyoruz bilmem ne ya şöyle yazılı bir şey yok şu an bugün Afrika'da bile öyle tahtalara yazıyorlarmış Kur'an'ı ders çalışıyorlarmış sonra zımpara taşıyla zımparalıyorlarmış sonra kömürle tekrar yazıyorlarmış şimdi İHH işte bir kampanyası var arkadaşlar e, 12 lira karşılığında Kur'an gönderiyor aklınızda olsun yani yazılı kitapları yok yani. Olanları da bu. Ya da bir kum yapıyorlarmış. Kuma yazı yazıyorlar. Bitince siliyorlar. Niye anlatıyorum bunu? Öyle yazılı bir kitap yok. Ama e, ayetlerde kitabını oku diyor. Şimdi de e, o, o devir insanları CD'yi nereden bilsin? DVD'yi nereden bilsin? Hafıza kartını nereden bilsin? Ve bizim daha şu an erişemediğimiz... E, kayıt mekanizmalarını nereden bilsin ama işte o kitap yazılmış bir şey yani İşte o dünyadaki o plak da senin koluna verebilir. Mesela, o, mesela bir ayet var onu düşündüm allah Alem buna şey yapıyor biz onlara diyor kuşlarını boyunlarına asarız diyor. Hı hı. İşte o e, belki de bizim yaptığımız ameller boynumuza atıl, asılacak bir kolyede bir kuş şekliyle tasavvur edilecek. Tasvir edilecek. Ona bakıldığında kişinin ne yaptığı, hangi kategoride olduğu anlaşılacak. Bugün bile insanlar yüzüklerinde, kolyelerinde, broşlarında, yakalarına taktıklarında bir şeyleri anlatmıyorlar mı? Daha dünya mekanizması da böyle. Ahiret teknolojisiyle neler olacak? Bakın ahiret teknolojisi dedim. Geçen hafta işte çok net vurduk şey yaptı. Sebe suresi zaten ilk ayetlerinde bu ahirette... Yani ahiret deyince sadece ikinci surdan sonrası anlaşılmasın arkadaşlar. Yani ölüm ve sonrasında ölüm anı, e, kabir alemi, berzah alemi, sura üfürülüş, ikinci sura üfürülüş ve kalkıştan sonraki o alemlerin hepsini ahiret olarak düşünün. Orada nasıl bir teknolojiyle karşılaşılacağını tekrar bakmanızı istiyorum bir zahmet. Sebe suresinin ilk şeyine sayfasılarına 3-4 sayfayı ver. Elhamdülillah. Bak elhamdülillah diye başlıyor. Elhamdülillah'la başlayan birkaç sure varmış onlardan biri. Elhamdülillahi lehu mafis semaavati ve mafil ard ve lehul hamdu fil ahire ve huvel hakimul habir. Bir kere hamd Allah'a mahsustur diyor. Öyle başlıyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İşte burası çok önemli. Ve lehu, ve lehul hamdu fil ahire. Ahirette de hamd ona mahsustur. Yani bırakın bu dünyayı ahirette de. Ama bak ve huvel hakimül habir deyince ne var? O habirdir. Habir ne demek? Her şeyden sürekli olarak haber olması. Ama nasıl? Hakim. Hikmetleriyle en ince detaylarıyla. Hani yukarıda dedik ya. İnne hussemül karib dedik ayette. Böyle yakın olarak işitir bu da o şeyiyle. Ne diyecek de insanlar ahirete e, dirilince, ahiret sahnelerini görünce Aman ya Rabbi nasıl bir teknoloji bu? Hapsana mesus. Övecekler, otomatikman övecekler. Ve işte Hakimül Habir. Ya nasıl bir şey bu böyle ya? Gizli saklı her şeyi yazmış demiyor mu insanlar? İkra kitabe, kitabını oku dediğinde. Bak o devam edelim. Yere gireni de bilir. Ondan çıkanı da, semaya ineni de, semaya yükselen şeyi de bilir. O... İşte burada yırtıyoruz, yırttığımız yer burası tabire caizse o rahimdir, gafurdur. Ama kime rahim? Mü'mine. mümine rahim, mümine gafur, müminin şeyini örtüyor, örtmediği şey karşımıza geliyor arkadaşlar. İşte tövbe ve mağfiret talebi burada. Daha plak kayıt yaparken hiçbirimiz mükemmel değiliz. Yaptığımız ve potansiyelimiz olduğumuz şeylere tövbe ettiğimiz takdirde samimi bir şekilde Allah getirmiyor o sahneleri oraya. Mağfiret, o mifer var ya kafaya geçen mifer aynı kökten. Muhafaza ediyor yani seni. Günahların ötüyor, setre diyor, seni rezil etmiyor. Bak ne diyor sonra? Küfredenler bize kıyamet gelmez dedi. De ki hayır gaybı bilen Rabbim mutlaka onu size getirecektir. Onun ilminden hiçbir şey kaçmaz. kaçmaz. Semalarda ve arzda zerre miktarı da olsa bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa muhakkak açık bir kitaptadır. Görüyor musunuz bu üç ayet nasıl açıklıyor Sebe'nin sonunu? Rabbim sureye başlamış. En sonunda da bunu açıklayarak müthiş bir işte şey ya prodüksiyon diyoruz da işte müthiş bir prodüksiyon, müthiş bir sudum. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kitabının bir suresi bu. Ve bizim daha algıladığımız kadarıyla. İnce ince kelimeleri nasıl Rabbim nakşetmiş? Şeyde göreceğiz Fatır suresinde nasıl böyle incelikleriyle donatmış? Devam edelim. Ne kadar var? 6 dakika mı? 4-5 dakika var. Geçen hafta yapmadığımız şey dedim. Fu ile fu'ile. Tekrar 54'e gelelim efendim. Kemâ ile bi eşya ahim min kablü. Bunu ilk okuduğumda ben bu eşya ahimi eşya ihim diye gördüm. Yani oradaki aynı elif diye gördüm. Bir mealde de maalesef çok güvendiğim bir mealde bunu e, şey olarak şeyin çoğulu olan eşya olarak göstermiş hata yapmış ben de ona bir bakmıştım e, buradaki eşya e, şiaları demek şia ne demekte aynı görüşü başla, paylaşan kişilerin oluşturduğu topluluk şia bunun çoğulu eşya ama sonunda ay var eşya ıva, var. eşya ahim Maalesef bir meal orada e, elifle göstermiş. Hemzi olarak göstermiş. eşya ihim diye göstermiş. E, ben de ona baktım. E, onu bir uyarmak lazım o şeyi. E, bizim Arapça hocaları sormuş. Kökü şia dedi. E, manası biraz değişiyor. E, bir kema fu ile yapıldığı gibi. Bak fu ile de orada meçhul. Feala yapıldı, fu ile yapıldığı bir eşya ihim. Onun şialarına, arkadaşlarına, yoldaşlarına ne zaman? Min kablo? Daha evvelden onların arkadaşlarına yapıldığı gibi yoldaşlarına. Yani onlardan evvel ahirete gidenler var ya ölenler. Onlara da aynı muamele yapıldı. Onlar da orada. İnnehum kânü fi şekkin müriyib. Burayı da açıklayayım bitirmişler. Şüphesiz onlar idiler. <gülüyor> kânü idiler. Ne içinler fi şekkin müriyib. Şek içindeydiler. Şek şüphe olarak açıklanıyor Onu şey yapacağım Murib Raybe kelimesi var burada Hani Bakaran'ın ilk ayetleri var ya La raybe fi Elif la mim Zalika kitabı La raybe Fihi La raybe e, Buna da şüphe demişler Bakın onu açıklayayım Üç şeye şüphe denmiş Türkçe'de Kur'an'da geçen şüphe olarak Şüphe Şek Ve ray, rayb Rayb Bunların farkları ne biliyor musunuz? Bunu araştırdım. Çok hoşuma gitti. Şüphe. Kökünde ne var? Hangi üç harf var şüphe'de? Hadi Arapça artı bilen arkadaşlar. Şüphe'de Sülasisi ne? şe h Teşbih Benzetme Bir şeyin bir şeye benzemesi Teşbih sanatı vardır biliyorsunuz. Müteşabi olabilir. ayetler, benzer e, ayetler. E şimdi bir şeyin bir şeye benzemesiyle şüphenin ne alakası var? Benzerliğinden dolayı karıştırıyorsun. Karıştırma tehliken var. Tereddüt, ediyor. Tereddüt ediyorsun. İl güzel. İltibas deniyor buna. İltibas kelimesinde de libas var elbise. Bir şeyin kıyafetini değiştirerek gizlenmesi manasına geliyor. Yani emin olamıyorsun bakıyorsun... E, Tereddüt ediyorsun ya bu elbisesiyle gizlenip de hakikat değil mi doğru mu değil mi ya da e, ya şu adam mı değil mi benziyor bak benziyor emin olamıyorsun neyin var şüphen var birinci şüphe bu İkincisi şek şek ne demekmiş biliyor musunuz kökü bakın Arapça müthiş Bugün Ahmet ile konuştuk e, birazdan ezan okunacak şey yapmayın e, kalkmayın yetişiyoruz nasıl olsa Mesela bir ekmek düşünün, bıçığı aldık, şöyle bir kestik ya, ikiye ayırdık ya, içerisinde mesela peynir koyacağız. Bir şey koymak için iki açma işlemiyle şek fiiliyle ifade ediliyormuş. Şimdi bunun ne alakası var şüpheyle? Yardığında iki tane birbirine eşit kısım çıkıyor ya. İşte yüzde elli yüzde elli. Karar veremiyorsun. Şunu mu tercih edeyim, bunu mu tercih edeyim diye. Tereddütte kalıyorsun yine işte bu da şüphe oluyormuş. Bu şeyde ilimli hakikatlerde ne adam karar veremiyormuş. Şunu mu yapsam, şunu mu yapsam diye. Aklınızda olsun bu yüzde biraz yukarı çıktığında zan oluyormuş. Yüzde <gülüyor> elliden biraz yukarı çıktığında zan. Yüzde yüz olduğunda ne oluyor? Hakikat oluyor ya da yakin oluyor. Bir şeyde şüphe ve şekin olmama durumu yakiymiş. Yani şüphelenmiyorsun ama bir şey var arkadaşlar yakine sen gidemezsin. Yakin gelir. ''Fel yap budu rabbeke'' Rabbine ibadet et hatta yetti yekel yaki. Yakin gelinceye kadar. Yakîn Allah tarafından verilir. Sen şek ve şüphelerini giderek Allah'a tereddüt olmaksızın bir iman boyutuna gittiğiniz zaman Allah sana yakîn derir ve o zaman tereddütsüz şüphesiz iman edersin. İşte Allahu Teala da burada şekin mürüip derken raybe olmayan, raybe şöyle onu da açıklayayım, duygusal kısmına yani duygusal şüpheye raybe deniyormuş. Yani seni kuşkulandıran, huzursuz eden bir ruh hali var ya bu böyle yapan bir şek içindeydiler diyor. Yani karar veremediler hak olmaya fakat bu da onları huzursuz etti ve orada bir mürib ifadesi, ismi fail de var Bekir Bey. Edilgen bu. Başkasını da tereddüde düşüren, kendisini de tereddüte düşüren bir şüphe içindeydi. Bu da ahirete iman etmesini engelledi. Ve bu da işte ee, a, biz görsen onları telaşlandıkları zaman denilen konuma düşürdü. Demek ki bize düşen, işimizde şüphe ve tereddüt olmadan Allah'a, tereddütsüz iman içerisinde, gayreti içerisinde olmak, Allah da bize bunu inşallah yakiniyle el mümin esmasıyla destekleyecek ki ahirette ileride karşılaşacak olduğumuz ve aman Rabbi nasıl bir sistem diyeceğimiz sisteme daha güvenli, daha emin, daha ümitkar daha reca içerisinde çıkmamızı sağlayacak. Çünkü Allah Semihül Karib bize yakın, eğer biz de onun mahlukatına iştah değil de o sevgiyi ve hububiyeti Allah'a yönlendirirsek kim ki? Çünkü geçen gün bu e, sizin e, şey, katkınız çok güzeldi Kazım Bey. Teşekkür ederim. Evet. Ee, e, küntü mahfiyen. Küntü Kenzen mahfiyen diyor Allah. Ben gizli bir hazineydim. Evet. Da, orada hubbe geliyor. geliyor. Ahbebtü en arefe. Bilinmeyi muhabbet, <gülüyor> muhabbet ettim. Ve halaktül halke, halkı <gülüyor> halkettim, mahlukatı ettim en arefe, bilinmek için. Ama orada bak Türkçe kitaplarda ne geçiyor? İstedim, istedim, istedim, istedim, istedim değil, bu, muhabbet duydum da evet. yarattım, muhabbet duyarak istedim. O zaman biz de muhabbeti kime duyacağız arkadaşlar? Allah'a Allah Allah Allah. duyacağız. İşte böyle olduğumuz takdirde karip Allah'a yakınlık olacak. Allah da bize yakınlık olacak ve biz de inşallah e, ahirette daha ver bir şekilde haş olacağız. Allah bize bunlardan olmayı nasip etsin inşallah. Sadakallahül azim.